Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? <gülüyor> İyisiniz, nasılsınız? Merhaba. E, hattımıza <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Size Türkiye'nin bir başka odunlar sesleniyorum. Aslında bu programı biz Ankara'dan yapacaktık ama ben şimdi e, siz yaşlarda belki sizlerden çok daha küçük olan okul arkadaşlarınıza destek olunan bir organizasyon içerisinde Mersin'in Yeşilovaçık ilçesindeyim. Burası şu anda çok sıcak. Ee, Selim'de bir bayram, 30 Ağustos nedeniyle buradayız aynı evet. zamanda. Hepinize kucak dolu sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi biz programdan önce sizi tanıyabilir miyiz? Hmm, ben misim Şebnem Soysal, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Psikolog olarak çalışıyorum. Başka ne söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 15 yıldır çocuklarla birlikte çalışıyorum. Daha çok dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü alanında. Evet. Onun dışında çocuklarla ilgili her türlü organizasyonda benim de adım olsun istiyorum. Mesela işte bir yerde bir kütüphanenin kurulması, çocukların okulla ilgili olan sıkıntıları varsa ya da herhangi bir sorunla karşı karşıya kalıyorlarsa dönüllü olarak o tür çalışmaların içinde yer alıyorum. Peki yani... Çizgi filmleri, çizgi filmlerle ilgileniyor musunuz gerçekten? Kesinlikle çizgi filmlerle ilgileniyorum. Çünkü e, filmleri seyrettiğim zaman e, bir sürü şey hem öğreniyorum hem de çok keyifli zaman geçiriyorum. Peki şimdi e, çizgi filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani... Çizgi filmler hakkında ne düşünüyorum? Bir kere sizden çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ben size 35 yaşındayım. Ee, benim yaşımda olan, şimdi bu programı dinleyenler ya da sizlerin anneler babaları bilirler ki bizim çok az çizgi filmimiz vardı. Ve hep izlediğimiz filmlerde tek karakterler vardı. Ama mesela şimdi Sünger gibi e, bir çizgi filmi söyleyebilir olmak beni hem keyiflendiriyor, bazen de düşündürtüyor. Aslında e, Sünger sen de izler misin? Efendim? Sünger sen de izler misin? E evet, izliyorum. <gülüyor> Mesela orada en sevdiğin karakter hangisi? İşte Spongebob. Singer Bob. Singer yani. Bob'un dışında? Singer Bob'un dışında kendi ee, Bob e, var. Hı hı. Ee, o kadar yani e, Skip Ward'u falan sevmiyorum. Yani. Ha, mesela çok iyi. Hiç ben de Skip çok seviyorum. Çünkü onun böyle her şeyden yakınlı hali var ya. Böyle Singer Bob'un ya da Pedri'nin heyecanlı heyecanlı hallerine karşı o böyle daha böyle içe dönük, daha sıkılgan, daha böyle öfkas evet. ya. Yani ne kadar keyifli. Çünkü yaşamdaki her e, karakterin galiba bir yansıması var Sünger Bob'da. Evet. Hem iyi imserin, hem kötü imserin, hem yardımseverin, hem plankton gibi böyle bütün dünyayı ele geçirmek isteyen, ondan sonra her şeyin sahibi <Gülüyor> olmak isteyen, değil mi dünya üzerinde hem böyle insanlar var. ...hem de barışçıl, yardımsever... ...çalışmayı çok seven... ...o yüzden Tünger Bob bu özellikleriyle bende ...keyifli... ...ama bazen böyle küçük arkadaşlarım da görüyorum... ...Tünger Bob böyle çok sevindiği zaman... ...yere yatıyor, ellerini ayaklarını çırpıyor... ...ondan sonra tuhaf hareketler yapıyor ya... ...mesela birçok arkadaşım da sevindiği zaman... ...öyle hareketler yapıyor... ...mesela bunu bir alışveriş marketinde yaptığını düşünüyor musun? <gülüyor> çok komik oluyor değil mi? Evet. Anne babası böyle bir davranışın... ...nasıl başa çıkacağını bilmiyor mesela öyle zamanlarda ben devreye giriyorum ve onlara yardım ediyorum. Nasıl davranmak gerekli gibi. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Biz bugün hı hı. çizgi filmlerin yararları ve zararları hakkında konuşacağız hı hı. daha çok. Hani hı hı. Onun hakkında bir fikriniz var mı? Çünkü şöyle bir şey var. Hani Spiderman veya onun gibi çizgi filmlerde hı hı. çocukların kendisini çizgi filme fazla kaptırması sonucu hı hı. Hani hı hı. E, bazı ölümler falan hı hı. gerçekleşti. Evet. Çok haklısın. Bu da galiba bizim büyümemizle ilgili. Çünkü bazen e, neyin gerçek, neyin gerçek dışı olduğunu e, ayırt edemiyoruz. Galiba 12 yaşa kadar olan zaman diliminde hayatımızı filmlere çok fazlasıyla kaptırıyoruz. Mesela ya, e, aslında 12 yaşından sonrasında mesela Süpermen'in uçamayacağını ya da böyle e, kılık değiştirip ben başka bir karakter olamayacağını fark edebiliyoruz. Evet. Ama 4-5 yaşındayken bu bizim elimizin olgunlaşmasıyla ilgili bazen onları ayırt edemiyoruz. Mesela bu şuna benziyor. Mesela anne ve babamız tam haberleri dinlerken gelip onların tam önüne oturuyoruz. Biz haberleri televizyonda olup biten her şeyi görürken zannediyoruz ki önünü kapattığımız anne ve babamız da görüyor. Oysa ki onlar görmüyor. İşte biz bu döneme ben merkezci düşünce diyoruz. Bu düşünce sırasında mesela diyelim ki e, bütün insanları kurtarmak, onlara yardımcı olmak ya da işte canımız istediğinde uçmak, atlamak ya da e, çizgi filmden en güzel tarafı mesela ton de olduğu gibi kafana bir hava <gülüyor> yiyorsun. Kafan bir oluyor ama bir süre sonrasında hop kafan yeniden eski haline dönüyor. Değil mi? Düşünsene. Düşmüşsün, bacakların acıyor. Mesela Kayu diye bir film var şimdi. Çocuklar onu çok seyrediyorlar. Karyu'nun annesi ona öğütler veriyor. Diyor ki düşmeyesin, dikkat et. Onun yerine terlik giymeseydin keşke. O zaman düşmezdin, koşu ayakkabılarını giy. Aslında Karyu bunu biliyor ama o 5-6 yaşında ama bunu düşünemiyor. İşte bütün bu özelliklerle galiba şimdi çizgi filmler kendi içinde bence ikiye ayrılmaya başladı. Bir böyle kayo gibi çocuklara öğütler veren çizgi filmler. 2 bizi bazen eğlendiren, güldüren, aynı zamanda düşündürten çizgi filmler. Mesela bizi eğlendirenleri Tünger, Bob ve benzerini söyleyebiliriz. Bence üçüncü bir grup daha var. O da boşu boşuna yapılmış <gülüyor> olan, çocuklara hiçbir faydası olmayan ve çocukları <gülüyor> çocukların beynine ve bilinçaltını farklı yani gereksiz bilgilerle dolduran Çizgi filmler de var. İlginç. Bunu senin yaşında birinden duymak çok güzel. Mesela bana örnek veremişsin. Ben de böylelikle onların ne olduğunu fark edeyim. E şimdi mesela Benten. Hı -hı. Normalde hiçbir yararı yok çocuklar için. Hı -hı. E hı -hı. Ama çocukların bilinçaltında farklı etkiler hı -hı. yaratıyor. Mesela? Mesela. Hı -hı. E şimdi bir saati var Omnitrix diyemine. Hı hı. Onla bir canavara dönüşüyor. Evet. Ben senin canavara dönüşme nedeni ne teklifin de? E, dünyayı kurtarmak. Hmm. Şimdi galiba e, biz erişkinler çocuklara yönelik bir takım programlar yaparken galiba e, bir takım özellikleri hep göz ardında bulunduruyoruz. Mesela bu ne? Sizin iyi niyetiniz, saflığınız, birçok şeye hemen inanıvermeniz. Ya da kendi içinizdeki düşüncelerinizin inanılmaz yaratıcı olması. Ben sen gibi çizgi filmlerde ne kadar güzel, sen içeriği çok güzel yakalamışsın dünyayı kurtarmak gibi. Ama galiba dünyayı kurtarmak adına yapılabilecek şeylerse bir canavara dönüşüp, işte silahlanıp, etraftaki kötü insanları öldürmek değil de çok daha farklı şekillerde, değil mi Dinlük hayatta biz aslında bunu yapıyoruz, okula giderek bunu yapıyoruz, yanımızdaki insanlara yardım ederek bunu yapıyoruz. E, evimizde bunu yapıyoruz. Dünyayı kurtarmak demek aslında keyfine iyi bir yaşam sürebilmek. Kendimize yararlı olmak galiba önce. Sonra çevreye yararlı olmak. Böyle tüzgü filmler var mı diye ben düşünüyorum. E, bu programa çıkmadan öncesinde birçok kanalı seyretim. Özellikle TRT4'te bir takım programlar var. Ben onları çok seviyorum. İşte mesela işte moda tasarım gibi, düşünme, yarat gibi, bak çiz gibi. Keşke onların tüzgü filmleri olsa diye e, düşünüp hayal ettim. Ee, ama bazen böyle tarihi filmler olduğunu da görüyorum. Mesela Küçük Hazar Sen gibi. Evet. E, eski zamanlarda Türk çocuklara o dönemde yaşanan şeyleri anlatan filmler var. Mesela ne kadar güzel. Şimdi sadece bizim e, ulusal kanalımızda bir çocuk e, kanalı var ve orada bir sürü çizgi film var. Mesela çocuklar acaba bu çizgi filmler hakkında neler düşünüyorlar? Bence çocuklar bu çizgi filmler hakkında çünkü daha güzel çizgi filmler var şu anda hani güzel derken görüntüsü güzel işte çekici. Hı hı. O öyle filmler olduğu, yani çizgi filmler olduğu için çocukların hı hı. gidip işte küçük Hazar Efendi'ne işte onları hı hı. izleyeceğini hı hı. zannetmiyorum ve hı hı. benim bir sır kuzenim var yani küçük. Hı hı. Onların hiç birisi de işte TRT 4'teki veya onun gibi Hı -hı. şeyleri izlemiyor. Cartoon Network Hı -hı. işte Jojo falan evet. onları izliyorlar. Evet. Ama Cartoon Network'daki ben çizgileri görüyorum. Bu daha çok hani Bentham Rari değil mi? Daha çok şiddete e, dayalı. saldırganlı e, evet. dayalı. Hep böyle ateşlerine dildi. E, bir takım hani bizim deyken onları izleyerek böyle bağırıp hareket edip içimizdeki asker'i boşalttığımız filmlere benzi. Böyle e, çok farklı dokuda. da e, tek bir çizgi filme ben orada rastlamadım. Çünkü hepsi sanki birbirinin tekrarı gibi. Evet, ee, <gülüyor> Hissediyorum. Buradan galiba şu çıkarmak karmak gerekiyor gibi hissettim ben. Bir filmi içeriğinden ya da görselliği anladığım kadarıyla sizin için çok daha önemli. Mesela hani o dokunun daha üstten olması, üç boyutlu çizimlerin olması. köfte yağmurunda olduğu gibi. Evet. Ee, ya da yukarı baktığı olduğu gibi galiba daha canlı renkler. Evet. daha seri bir akış. Doğru hissetmiş miyim? Ya işte ne bileyim kendimi yaşıyormuş gibi hissediyorum onları izlerken. <gülüyor> evet, sanki onun bir parçasıymış gibi hissediyorum. Evet. Tabii çok arkadaşım da kendini örümcek adam ya da süpermen gibi hissedip işte şimdi katsan ya da altın katsan uçma eğiliminin olması bundan kaynaklanıyor. yani gerçeğin nerede başladığını ve nerede bittiğini, sanalın nerede başkept nerede bittiğini galiba İyi etmek lazım. Evet. Bu şuna benziyor. Ee, bir televizyonun düğmesini kapattığımız zaman aslında dışarıya çıktığımızda akıp giden bir hayat var. Evet. Mesela şimdi biz bu konuşmayı yaparken eminim ki birçok arkadaşım karton network e ya da TRT4'te ya da şimdi bilmediğim onlarca kanalda bir sürü çizgi film seyrediyor olabilir. Evet. Ama bunların yerine e, acaba başka neler yapabilirlerdi değil mi? Evet bayağı şey yapabilirler mesela annemler şey diyor siz hep teknolojik aletlerle uğraşıyorsunuz ama biz eskiden hı hı. çeşitli oyunlar oynardık hani saklambaç evet. işte o falan hı hı. ama şimdi çocukların hepsi ya çizgi film izliyor ya PSP oynuyor ya bilgisayara hı hı. giriyor. Evet ama çocuklar çok haklı mesela mesela yaşadığım şehirde oynayabileceğin bir park alanı var mı? <gülüyor> yok. Yani bisiklet e, kullanmayı biliyor musun? Evet biliyorum ama şimdi bizim orası birazcık sakin olduğu için kullanabiliyorsun. Kullanabilirsin. Birçok arkadaşım kullanamıyor galiba. Bizler en olarak sizin koşup oynayabileceğiniz, böyle hareketler yapabileceğiniz alanları size çok bırakmadık galiba. O yüzden mesela bahçelerden daha çok eve e, bir geçiş oldum. E, çok güzel, keyifli oyunlardan kutu oyunlarına geçmeye başladık. Evet. Değil mi? Bunların hepsi aslında e, modern zamanlar dediğimiz e, günümüz yasantısının aslında bize geçirdiği yükler. E, belki seyredersin. TRT4'te Dedemin O dedi bir program var. Bir kere izlemiştim dediğim. evet. Evet orada mesela çok keyifli arabalar yapıyorlar. E, mesela kızaklar yapıyorlar. Hatta bir kere e, çizgi film gibi bir şey yapmışlardı. kağıtlara böyle <gülüyor> çizmişlerdi ondan sonra... Oynatıyorlardı oynuyordum. <gülüyor> evet mesela çizgi film makinesi diye bir program var oldu. Bir çizgi filmin nasıl yapıldığı anlatılıyor. Böylelikle düşün, düşlerimizi, hayal ettiğimiz şeyleri, bir günün akışını da kendimiz de aslında bir çizgi film olarak yapabiliriz. Mesela ben e, Twitter'ın Meraklı Müzik dergisinde yazıyorum. E, Meraklı Müzik'te biz de mesela hareket eden tiyatrolar vermiştik. Bir süre sonrasında gördüm ki çocuklar bir film şeklinde de kendileri oyun oynayabiliyorlar, yapabiliyorlar. Her filmin ya da her oyunun kendi içerisinde hem olumlu hem de olumsuz tarafları var. Evet. Yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları, öfkeli davranışlarımızı ya da böyle sinirlendiğimiz zaman gidip birini itmemizi ya da ona kötü sözler söylememizi sadece tüzgü filmlere bağlamamak gerekiyor. Mesela öfkelendiği zaman ilk... E, Verdiği tepki nedir? Bağırmak verin olur herhalde. Evet bazen kötü kelimeler de kullanıyoruz değil mi? Aslında bu en kolayı. Ben e, bu konuda konuştuğum arkadaşları hep bunu söylüyorum. Birine kötü sözler söylemek, onu itip katmak ya da bağırmak öfkelendiğimiz evet. zaman verebileceğimiz en kolay tepki. Ama birine neden öfkelendiğimizi söylemek çok daha zor. Evet. Ama bunu yaparsak biraz böyle nefes almış oluruz. Kendimizi daha iyi hissederiz ve karşımızdakine neye kızdığımızı söylediğimiz için bir sonraki sefere aynı davranışın yapmasını engellemiş oluruz. Yoksa birine bağırdık çağırdık ama öfkemiz geçti yok ki daha çok daha çok daha çok bağırmak istiyoruz. Değil mi? Daha çok oluyor da soruyoruz aradan. Da. Evet. Şey ben şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii. Şimdi... Ee, eskiden hani Heidi falan izliyordunuz siz herhalde. Evet. Ee, sizce yeni çizgi filmler eskilerini aratıyor mu? Yani şu anda ne düşünüyorsun? Hmm. Ya ilk öyle düşünmüyorum. Çünkü ıı, seyrettiğim şimdiki çizgi filmlerde de çok keyifli, çok hoş taraflar bulabiliyorum. Ama senin de söylediğin gibi Ben Ten türevi Ben Ten'e benzeyen çizgi filmler açıkçası beni rahatsız ediyor, şu etiden rahatsız ediyor. Hani az önce söyledim ya, e, düşmanlarla ya da düşman olarak gördüklerimizle, bizi öfkelendiğini düşündüğümüz insanlarla, böyle süper kahramanlara dönüşüp, e, kendimizi ifade etmek zorunda değiliz. Evet. Mesela Haydi ile karşılaştıracak olursak, mesela Haydi dedi, işte beni üzen, inciten. Ve hani şimdiki... ...düşüncelerimi Bir ...birçok yapı var... ...mesela e, Hayd'in o küçük tarafı... ...o yumuşacık kalbi... ...murunduğu ortamdan... ...hani alınarak başka bir yere... ...götürülmesi... Hı. ...oraya uyum sağlaması... ...sonra hani e, sanki bir mucize eseri... ...yeniden geri dönmesi... ...ondan sonra hareket edemeyen... götürüm bir kıza... E, ...işte arkadaşlık yapması adına günlük hayattan çekiliyor olması gibi... Yine çocukları imgiten, e, onları düşündüren bir takım taraflar var. Yani acaba okuduğumuz masallar da gerçekten e, bizi ne derece etkiliyor? Biraz onu da düşünmek lazım. Mesela o çok sevdiğimiz komik prenses. Birçok arkadaşımızın annesi ya da babası çeşitli nedenlerle ifade etmiş olabilir. Ve anne ve babaları gibi olmasa da onlara destek veren, onlara bakan, büyüten, e, anne ve babalarının görevlerini yerine getiren... Ee, ...anneleri ya da babaları olabilir. Hani oğuma sağlıklı gibi... ...üzey anneler ya da babalar her zaman... ...korkunç olacaksa ve çocuklar özet çekecek... ...diye bir durum söz konusu değil. O yüzden... ...izlediklerimizi, okuduklarımızı... ...ya da gördüklerimizi... ...kendi içimizde... ...değerlendirebilme, tartışabilme... ...gücümüz olmalı. Bu yüzden de en kolay... Işte, ...bu kötü, bu çirkin, bu hayır demek yerine... Yani. ...neden ben böyle hissediyorum... Neden bu bana geliyor? bana kötü şeyler hissettiriyor? Galiba onun farkına varmak lazım. Onu hissetmek lazım. Ee, bir de bunun kocaman bir endüstri olduğunu düşünelim. Mesela şimdi okullar açılıyor, silgilerinizde, kalem kutularınızda. Hatta içtiğiniz kutu sütlerinde bile ben görüyorum evet. işte. E, Arabalar e, filminin kahramanlarından, Ben Tane kadar bir sürü çizgi film karakterinin e, resimleri var. Bunların hepsi galiba bizim... ...alıcılığımızı benim Tüketimi sağlamak adına yapılan evet. şeyler. O yüzden de galiba seçme işlemini... ...anne ve babalarımızın denetiminde... ...öğretmenlerimizin denetiminde... ...yapmamız gerekiyor. Peki, şimdi şöyle bir şey dolanıyor etrafta... ...hani o kadar herkes bilmiyor Hı. ama... ...şimdi çizgi filmlerde veya filmlerde... ...televizyon Hı. kanallarında falan... Ee, çocukları Hı -hı. ve insanları hipnoz edici yani e, normal gözün göremediği ama bilinçaltının Hı -hı. görebildiği Hı -hı. E, bazı sinyaller Hı -hı. söz konusu onlar beyine gönderildikten sonra çocukların canı yani e, istekleri Hı -hı. daha farklılaşıyor mesela Hı -hı. işte Normal bir çanta yerine bakuganlı bir çanta istiyorlar. Hı hı. Ya da işte ders çalışmak yerine beni izle beni izle sonra sürekli onu <gülüyor> izliyorlar. Veya işte e, onun gibi şeyler. Kola firmasının yaptığı bir araştırmada, ya araştırma derken bir denemede e, bir saniyede 34 kare, 30 karemini işte gözün evet. önünden geçiyor ama evet. 30. kareyi çıkartıyorlar ve yerine kolayla hı hı. E, patlamış mısır resmi koyuyorlar evet. ve e, hı hı. E, izlettikleri e, e, her 30 e, 1 hı hı. saniyeye bunu yapıyorlar. I Ondan anladım. sonra hı hı. reklamda hı hı. yani bir ara kola verdikten şey, sonra herkes koşarak işte çok hızlı evet. hemen bir kola diyor. Evet. Bu çalışmayı çok güzel anlattın. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi. Ee, eğer ...günümüzün çok büyük bir bölümünü televizyon karşısında getiriyorsak ...zaten bizim dünyamız sadece kareden ibaret oluyor. Evet. Ve o kareden bize yansıyan şeyler bizim dünyamızı teşkil ediyor. Ama bizim dünyamız bu kadar küçük mü? Kuşkusuz ki değil. Okula gidiyoruz, evimizde bir hayatımız var, arkadaşlarımız var. Şimdi bütün bunların etkisinden kurtulmak için... ...öncelikli olarak bizim kendimizin ne istediğinin farkına varması gerekiyor. Televizyon sadece bizi eğlendirmek için kullandığımız bir araç ise o zaman izlemek için ya da zaman götürmek için içtiğimiz şeylerin sadece mesela bir ana yemek olmadığını düşünmek lazım. Karnımız çok acıktığı zaman eğer gidip abur cubur yiyorsak bu sadece bir süreliğine bizim açlığımızı giderir. Evet. Ama ve bir çorba onun ardından bir sebze yemeği sonra işte salata ve onu destekleyen başka şeylerle de yediğimiz zaman değil iyi akşam yemeği gibi doyduğumuzu hissederiz. Eğer televizyonu sadece keresi televizyon olarak kullanıyorsak yani alıştırmalık olarak kullanıyorsak evet. o zaman nereye gidersek gidelim her zaman bulunduğumuz ortamda bir çizgi filmi ait bir parçayı görürüz ama bir televizyonu sadece çizgi filmleri değil bizi eğiten yani ana gibi bizi doyuran, bizi düşünceye sevk eden, farklı özelliklerimizi fark etmemizi sağlayan programları da o zaman birçok şeyi fark etme şansımız daha fazla. Ben de çocuklar ilk çizgi filmden yola çıkarak kendilerini böyle bir şeye bağlamazlar. kılamazlar. Hemen kılamazlar ya da saldırgan olamazlar. Diyelim ki büyükler bazen tartışır. Ama tartışmanın doluğuna eğer biz evimizde anne baba olarak kaçırıyorsak ya da sokaktan araba kullanırken birbirinde çok öfkelenip kötü sözler söylüyorsak ya da kötü davranışlar sergiliyorsak çocuklar bunları daha çok görüyorlar. Çünkü bunları daha çok hissediyorlar. Canlı kanlı çünkü. Gözlerinin hemen önünde olup biten olayları hissedip fark edebiliyorlar. Evet. O zaman birçok olayın etkisinde bence daha fazla kalıyorlar. Ama bütün bu olayları hiç fark etmiyor. Mesela Türkiye'de ne olduğunu bilmiyor, dünyada ne olduğunu bilmiyor. sadece bir tür bir film e, kahramanının etkisi altındayız. Şuradan o zaman galiba biz anne babaların e, çocuklarımızla daha fazla oyun oynaması gerekiyor. ama daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? <gülüyor> Bir radyo programı yapımcısı olarak önce şunu söyleyeyim. Çok güzel bir program. Bu programa katılmaktan dolayı çok keyif aldım bir kere. Dilerim ki bu programı ben de kendi programımda yayınlayabilirim. Karşımda genç bir radyocu var ve onun soruları karşısında daha çok çizgi film izlemem gerektiğine karar verdim. Ve galiba daha keyifli, daha hoş programlar yapabilmek için galiba çizgi filmlerin dünyasına daha fazla girmek lazım biy hissettim siz daha mutlu edecek daha keyiflendirecek daha heyecanlı daha eğlenceli daha öyredirme. ne dersin <gülüyor> teşekkür ederiz ben teşekkür ederim ee, sanırım çok az zamanımız kaldı bir dövüş yapmamda sakınca var mı acaba bir şey yok diyebilir miyim? evet ekleyebilirsiniz peki <gülüyor> Çizgi filmleri bu kadar çok seven arkadaşlarım biliyorsunuz ki bir hafta sonrasında okullar açılacak ee, sizin gibi çok şanslı olmayan bazı arkadaşlarınız var. Mesela onların kalemleri, silgileri ya da kalem tıraşları ya da kalem kutuları yok. Eğer evinizde kullanmadığınız, başkalarına vermeyi düşündüğünüz ya da gidip de aa ormağan almak istediğiniz arkadaşlarınız varsa Çınarcık İlköğretim Öğretim Okulu'ndaki arkadaşlarımız tam bir yetmiş çocuk. Sizden bir küçük ormağanlar bekliyorlar. Bilerseniz adresini de vereyim. Hasan Baba Yolu, Çınarcık Yalova, Çınarcık İlköğretim Okulu. Kulağınızın bir köşesinde kalsın. Keyifli, hoş çizgi filmler izlemek umuduyla. Oldu mu? <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Sen ee... de belki bir gün sen de benim program konuk olursun. Olur mu? <gülüyor> Olabilir. Tamam. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. Ee, ben Cem e, ve e, arkadaşım. Ben de olsam ee, Bir Söz Küçüğün programında da e, birlikte olduk. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.